İnsanın nerede nasıl kurtulacağı belli olmaz. Çok ibadet de insanı kurtarmaz. Hatta çok ibadet bazen tehlikeli bile olabilir. Yani çok ibadet yaptığı için kendini beğenirse tehlikeli olur. Kibirlenirse mahvol.